Keza zaman malsubun vücubu mecima aleyh ve menafi man, e, mal malsubu tazmin muhtelifin fihtir. Yani zamanı malsubun yani kasperiş bir malın tazmininin vücubu, zorunluluğu üzerinde ihtilaf vardır fakat gasp edilen malın menfaatinin tazmini edilmesi üzerinde ihtilaf var. Tamam mı? Ebu Hanife'ye göre menafi mal mağsub, gasp edilen malın menfaatleri mazmûn değildir, tazmin edilebilir, değildir. Şafi'i ve her rivayete nazaran Ahmet'e göre İmam Şafi'i ve en yaygın görüşe göre, İmam Ahmed'e göre mazmundur. Yani menfaatler de tazmin edilebilir. Malik'ten zaman ve adem zamanın her ikisi de mervidir. İmam Malik'ten de tazmin edilebilir ve tazmin edilemez şeklinde iki görüş nakl olunmuş. Ceza nikahın meşruiyeti, mecma'un aleyh nikahın geçerliliği üzerinde ittifak vardır. Yani icma oluşmuştur. kıyn akitte. Şahitlerin bulunması muhtelefin fiyhtir. Nikah akdi esnasında şahitlerin bulunması üzerine ihtilaf var. Malike göre işaa etmek ve ket itmemek üzere şahitsiz nikah sahih olur. Malike göre yaymak ve gizlememek şartıyla şahit bulunmadan kıyılan nikah Geçerlidir. Doğrudur. Eyyübî mezhebine göre şahitsiz nikah sahih olmaz. Diğer 3 imam'a göre şahitsiz nikah geçerli olmaz. Ebu Hanifeye göre Müslümenin nikahında iki gayrimüslümin şahadetiyle akit sahih olur. Ebu Hanife'ye göre Müslüman olmayan bir kadının nikahında gene Müslüman olmayan iki erkeğin şahitliği yeterlidir. Akit, şahitliğiyle akit geçerlidir. Keza Selem'in cevabı müttefakun aleyh. Aynı şekilde selam aksinin caiz olduğu üzerinde icma vardır. Adediyat-ı mütefaribe ve mütefafissete yani sayıları birbirine yakın olan veya ayrı olan. Mesela e, sayıları birbirine yakın değil yumurta, portakal, elma gibi bunlara adetiyatı müteharibe denir. Bir de büyüklükleri farklı olan ebatlar vardır. Bunlara da adetiyatı mütefavüse denir. Bunlar da ve hayvanı atta ve hayvanlardan cereyyanı <gülüyor> yani bunlar üzerinde Selemin yapılıp yapınmayacağı muhtelefin fihtir. Bunun üzerinde iktilaf vardır. İmam Ebu Hanife'ye göre ''Adediyyat-ı mütefavitede ve hayvanatta selam cari değildir.'' Anlaşıldı mı? Evet. Şey, açıklamama gerek var mı? Yok. ''Ehinme-i ee, göre, diğer üç imama göre, bunlarda da selamcari'dir. Bunlarda da selam yapılır.'' İmam Ahmed'e göre ''Adediyyat-ı selam cari değildir.'' Birbirine yakın olan e, sayılabilir şeylerde selam geçerli değildir. E'inmeyin Selatya'ya göre caridir. Diğer üç, üç imama göre caridir. İhtilafatta fukaha mazurdur. Yani bir belli konularda farklı görüşler belirtmek hususunda fakihlerin özrü vardır. Özürleri de makbuldür. Bu özürlerde de geçerlidir. azar ı fukaha üçtür. Üçten hali değildir. Fakihlerin özürleri üçtür. Yani bir fakih Cenabı ı Hakk'ın bu ayeti kerime ile veya Nebiyy-i bu hadisi şerif ile o meseleyi kas ve irade buyurduklarına itikad etmez. 2- Fakir, Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu hadisin sadır olduğuna itikad etmez. Sadır olmak Resulullah'ın o sözü söylediğine inanmaz yani. 3- Fakir, şu hükmün mensup olduğuna kail olur. Fakir o konudaki hükmün nesh edildiğini, yani geçersiz kılındığı inancındadır. Bu azar-ı felase, bu üç özür, şer'en makbuldür, bunda şüphe yoktur. Şeriat da bu üç özür geçerli saymıştır. Eğer bir fakirten ayeti kerime veya hadisi nebiye muhalif, yani ayet ve hadise aykırı bir kavil, yani bir görüş, Tadır olur ise, ortaya çıkar ise, o fakihin ayet veya hadis ile amel etmemesinde herhalde bir hücceti ve bir özrü vardır. Hüccet burada delil anlattı. Çünkü medariki ilim gayet vasidir. Medariki ilim ilim elde etme yolları demektir. Vasi de geniş demektir. İlim elde etme yolları çok geniştir. Eymenin Cemî-i muttali olmak mümkün değildir. İmamların bütün maksatlarını bilmek mümkün değildir. Fakih bazen hücretini izhar eder. Fakih bazen delilini ortaya koyar, bazen de izhar etmez. Hücretini izhar ettiği suret, o hücret bize bazen bali olur, bazen de bali olmaz. Fakih hücretini bazen izhar eder, ortaya kadar, bazen koymaz. Bazen hücretini ortaya koyar. O ortaya koyduğu hücret bazen bize ulaşır, bazen de bize ulaşmaz. Bize bağlı olan hücretin, bize ulaşan hücretin mevzu ihticacını bazen idrak ederiz. Ne şekilde delil olarak kullanıldığı konumu bazen anlarız, bazen de idrak etmeyiz, bazen de anlamayız. Şu kadar ki rengi fakir, cemii ibad için hücret değildir hakihin reyyi, görüşü bütün kullar için hüccet değildir. Fukahanın kavilleri, kavil görüş demek. Hem ahz olunur, hem terk olunur. Fukahanın görüşleri hem alınır hem de terk edilebilir. Daima kavli ahz olunan, daima görüşü alınan zat ancak resul Ekrem Efendimiz'dir. Anlaşıldı. Ashabi i kennucu Eyyy hem ihtedetûn ihtedâyetûn. Beni yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız. Hadisi şerifi sahih değildir. Kemal zik eee Kemal Zekerahul Hafuz, Ebu Ömer Yusuf bin Abdilber el-Kurşubi. Yani bu hadisi Hafız i̇bn Abdilber el-Kurtubi'yi, Ebu Ömer, e, e, Hafız Ebu Ömer Yusuf bin Abdilber el-Kurtubi'yi nakdetmiş yani. Hadisler yazılmaya başlandı ama Hical-i İlmi dediğin ilim geç dönemde çıktı. Burada e, mezheb imamları fıkhi meseleleri çözmekle sorumlu oldukları için ee, hükşet olarak kitapta bulamadıkları zaman hadislere yöneldiler. Dolayısıyla kendileri kendi kritiğini yaptılar. Burada da mesela imamları mesela Ebu Hanife beş kriter belirledi. İmam Şafii veya mesela e, İmam Malik Ahmet-i Medine'ye uygun olma kriterini belirledi. Kendi kriterlerini kendi belirledi. Şafii'de de e, isnat kriterini belirledi. Hop, kesiksiz olarak gelmek. Sadece Zührî'nin e, mürselerine kabul eder. Eğer bir hadis senedinde kesiksiz olarak, kesintisiz olarak geliyorsa ondan amel et. Ahmet bin Hanber'le kriter çok daha geniştir. Yani mezhep imamları, hadisçiler, hadislerle icat ilmini ve hadisin sened ilmini vesaire icat etmeden mezhep imamları bunları kullanıyorlardı zaten. Zaten biz diyoruz ki bir hadisin Buhari'de, Müslim'de, i̇bn geçiyor olması bize bir şey ifade etmez. Ama o hadisi mezhebi memurlar kullanmışsa o zaman bizim için daha değerli. Çünkü mesela hadisçilerin hadisleri yazdığı dönemde ki 2. yüzyıl, 3. yüzyıl, 3. yüzyıl sonu fakihler çoktan o hadisleri elemişler. Bir de hadisçilerin eleme yöntemi fakihler gibi değil. Hadisçiler sadece senede bakarlar, metne bakarlar. O metni de Kur'an'a arz etmek falan gibi kriterleri yok. Yani kelimelerin Rasulullah s.a.v.nda kullanıp kullanıp metin kritiği yapmamak. Sadece rical kritisinde kalalım. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu hususta başlıca üç mezhep vardır. Mezhebi esâile, mezhebi muhtezile, mezhebi müstâre Hanefiyye. Yani bu hususta dediği bütün kubuh meselesinde üç görüş vardır. Eş görüşü, muhtezilerin görüşü ve seçilmiş olan görüşler. Bundan da yani bunların dışında bir de sahibi mizan mezhebi vardır. Mizan sahibinin mezhebi vardır. Bu da mizan sahibi dediği muhtemelen semel Fakat bu mezheb, yani bu görüş, mezhep demek, görüş demek. Kaville aynanlar. Hükema-i cebidenin dedikleri mezheptir ki Yeni alimlerin, yeni felsefecilerin seçkinlerin görüşü dedikleri görüştür ki kısmen eşaire ve kısmen mutezbe mezheplerinden ibarettir. Bir kısmı eşarilerin bir kısmı mutezbenin yani şeyin mizan sahibinin görüşünden bahsediyor anlaşıldı mı? Nitekim eş, aşağıda beyan olacaktır, açıklanacaktır. Bu vahit tahli, e, tahlil olursa Berbet-i ati üç nazariyeye raci olur. Bu konu incelenirse aşağıda geleceği üzere üç tane teori görülür. Bir, hüsün ve hubul emir ve Nehin mucebi midir, yoksa medlulu müdür? Yani burada hüsün hubul meselesinde üç tane problem var. Bir, iyilik ve kötülük emir ve Nehin bir gereği midir, yoksa emir ve Nehi hüsün ve pupha yol mu gösterir? İki, düşün ve pupuhta hakim şer'i midir? Şer midir? Yoksa akıl mıdır? Düşün ve pupuh meselesinde hüküm verecek olan şeriat mıdır? Akıl mıdır? Üç, akıl müzik midir? Yoksa aleti kitap mıdır? Akıl idrak edici midir? Yoksa Sadece hitap edilen bir alet midir, yoksa hakim midir, yoksa hüküm koyucu mudur? Bütün bu içerisinde tartışılıyor. İşte, ihtilaf bu nazariyeler arasında caridi. Bu üç görüş arasında çeşitli ihtilaflar var. İhtilafatı beyan etmeden evvel, ihtilafları açıklamadan önce, zikri geçen ehli, itizal ve sahire, sırakı, mütekellemin ile Eş'ari ve diğer el-Eş'unnetin akaidi askiye ve efkarı esasiyeti hakkında bazı beyanat da bulunalım. Yani ihtilafları açıklamadan önce az önce bahsedilen Mutezile ve diğer kelamcı fırkalar ile Eş'ariler ve el-Eş'unnetin temel itikadi konuşlar konusundaki temel fikirler hakkında bazı açıklamalar yapalım dedi. Kelamiyul, yani kelamcılar evvel iki fırkaya ayrılır. Öncelikle iki kısma ayrılır. İki mezhebe ayrılır. iki görüşe ayrılır. Kelamcılar. Birine ehli sünnet, diğerine ehli bidat denir. Anlaşıldı mı? Ehli sünnet üç fırkaya ayrılır. Selefiyye, maturidiyye, eşariye. Selefiyye, ve nam ahar ile eseriyye, selefiye diğer adıyla eserciler, selef-i salihin yani sahabe-i ve tabiîn mezhebidir. Anlaşıldı mı? Selefiye mezhebi, diğer mezhebden başlıca sıfat-ı bari meselesinde ayrılır. Selefiler yani Eserciler diğer mezheplerden Allah'ın sıfatları hususunda ayrılmışlardır. Selefiye'ye göre alevumun sıfatı bari hususta nasıl varit olmuş ise öylecedir. Selefiye'ye göre Allah'ın sıfatları nasıl geçiyorsa öylece kabul etmek gerekir. Yani kafa yormayacaksınız onları. Asla tevil caiz değildir. Asla o Allah'ın sıfatları hususunda yoruma gitmek caiz değildir. Sıfatı bari tahrif ve tekyif olunamaz. Sıfatı bari yani Allah'ın sıfatları bozulamaz ya da onları bir keyfiyete göre sıralayamazsınız. Bu gibi mübahesede sükut ve hakka tesfizi umur lazımdır. Bu tür konularda suçmak ve Allah'a teslim olmak işleri Allah'a teslim etmek gerekir. Terefiyenin Allah'ın sıfatları ulusundaki görüşlerini söylüyorum. Sâdâtı müteqaddimîn Hanefiye Hanefilerin ilk başlangıç dönemlerinde olan yani eski Hanefi büyükleri sadat Hanefi Hanabile e, Hanbeli büyükleri ve müte kaddimini malikiyye ve yeni mezhepleri budur. E, önceki dönem malikiler ve şafiyelerin görüşleri bu şekildedir. Yani bunlar telefidirler. Eş'ariye ve maturidiyenin zuhuruna kadar ehl-i sünnet Selefiyye mezhebindeydi. Eş'arilik ve mahtur çıkana kadar eylül Sünnet anlıyorsun değil mi? eylül Sünnet Selefi görüşteydi. Hatta Eş'ariye ve mahturiyyeye mensubiyetinden de Selefiyye mezhebine salik olanlar vardır. Yani bu Eş'ari ve mahturiyye görüşleri kabul ettiği halde yine Selefiyye'nin görüşünde olanlar vardır. Elyem, yani bugün Hanefiyye ve Malikiyye ve Şafiiye ve Hanabeleden Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbelilerle Selefiye mezhebinde olanlar eksik değildir. Ve az -er ne yazık ki ekseri Türkçe yazılan kitaplarda ehli sünnet diye hasrolunuyor. Bu ise doğru değildir. Filvaki meşhur olan böyledir fakat mezhebi meşhur başka, mezhebi tahkik başkadır. Şöhret bulmuş, görüş başka. Doğrulanmış görüş, başkadır. Meşhur ile mezhebi tahkik budur. Yani mezhebi meşhur şöhret bulmuş, görüş. Meşhebi tahkik gerçekleştirilmiş yani araştırılmış görüş. <gülüyor> Muhammed Es-Seffari'nin levâhîhü'l-emvârü'l-illâhiyye e, Sinde, bu kitabın ismi Ehl-i Sünnet böylece üç fırkaya ayrılmıştır. Selefiniye mezhebi bir şahsa mensup Değil. Selefiye bitti. Şimdi Maturidiyye Ebu Mansur Maturidiyye Eşariye de Ebu'l Hasan el Eşariyeye mensup olanlar. Ebu Mansur el Maturidi birkaç vasısa ile Ashabı Ebi Hanife'den İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'den Şeybani'den ı ulum etmiştir. İmam Ebu Mansur el Maturidi Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Ebu e, Muhammed bin Hasan Eşşeybani'den ilim almıştır ama birkaç e, nesilden sonra yani Maturizi ile İmam Muhammed arasında 3-4 hoca geçiyor yani o kanaldan almış. Ebu'l Hasan el-Eş'ari bidayette ehli-i itizal mezhebinde idi. Eş'ari'yi önce muteziledendir. İhve-i meselesi üzerine, üç kardeş meselesi üzerine mezhebi ehli-i terk ile Üç kardeş meselesinden sonra mutezme mezhebini terk ederek mezhebi ehl-i şünnete salik olduk. Ehl-i mezhebine geçti. Eşariye ile maturidiyye arasında başlıca ihtilaf şu meselelerdedir. Eşari ve maturidler arasındaki ihtilaflar şu konulardadır. İradeyi i cüz'iyye, cüz'i irade. Tazi bir mut'i, itaatkar olan yani Allah'ın emirlerine isyan etmiş ama bir yerden de günah işlemiş. Kimseye azap edilip Efendim Vücud-u marifeti ilahiye, Allah'ı bilmenin zorunluluğu, sıfatı tekvi, e, yaratma sıfatı, teklifi malayı tak, insanın gücünü yetmeyeceğin şeyle sorumlu tutulması, efali ilahiyedeki hikmet, Allah'ın yani yaratıcının fiillerindeki hikmet vesaire bu hususlarda eşarilerle, maturidiiler farklı düşünür. Esâriye göre iradeyi cüziiye mahluk kubâridir. Cüzii iradeyi yaratan Allah'tır. Esâriye göre ab kudretini sarsda mecburdur. kul bir konuda Gücünü harcamak zorundadır. Maturidiye göre iradeyi cüziiye mahluk kubâri değildir. Masurdiye'ye göre cüzi iradeyi Allah yaratmamıştır. Allah yaratmamıştır. Yani cüzi irade kulun yaratmasıdır. Efendim, eşariye'ye göre muti'i her ne kadar şer'an tazit, caiz ve vaki değilse de aklen tazit, caizdir. Eşariye'ye göre itaatkar olan bir kimseye şeriat açısından azap etmek, Cahil değilse de ahlen bu azab yani itaatkar olan bir kimseye Allah azap eder. Şer'en azap etmeyeceğini söylüyor Allah ama ahlen edebilir. Çünkü Allah mutlak kuddet sahibi ya. Maturidiyyeye göre ise muti'yi, tazik ne şer'en ne de ahlen cahil edilir. İmam Maturidiyye diyor ki itaatkâr olan bir kimseye Allah ne şeriata göre ne de ahlen e, ceza veremez. Yani ona azap edemez. Bir kimse itaatkarsa Allah buna ödül vermek zorunda maturiliyeye göre. Eşariyeye göre marifeti ilahiye şer ile vacip olur. Allah'ı bilmek şeriatla vaciptir eş ariyeye göre. Şeriat olmadan Allah'ı bilmek vacip olmaz yani. Maturi diyeye göre ise marifeti ilahiye akid ile vacip olur. Maturiliyeye göre ise şeriat olmasa da akıl Allah'ı bilmek zorundadır. İnsanlar. Tamam mı? Eş'ari'ye göre tekvin sıfatı itibariyedir. Eş'ari'ye göre yaratma itibari bir sıfattır. Yani öyle bir var kabul edilen bir sıfattır öyle diyelim. Cenabı Hakk'ın sıfatı değildir. Allah böyle bir sıfatı yoktur. Maturidi'ye göre ise tekvin kudreti, kudret ve irade gibi sıfatı celilleri ilahiyedir. Maturidi'ye göre ise yaratma irade e, ve kudret sıfatlarında olduğu gibi Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Eşariye'ye göre halkı etsam cisimleri yaratmak ve semaya ı ve gökyüzünde oturmak gibi tafat beşeriyeden hariç olan şeyler ile teklif caizdir. Eşariye'ye göre Allah işte cisimleri yaratmak veya gökyüzünde oturmak gibi insan kudresini aşan şeylerle insanları sorumlu tutabilir. Fakat vaki değildir. Fakat tutmamıştır eşariyeye göre. Maturizliğe göre ise bu gibi şeyler ile tehdit ne vakidir ne de caizdir. Yani, vaki, yani Allah kulun, mükellefin, gücünün yetmeyeceği şeylerle insanı sorumlu tutmak maturizliğe göre. Eşariyeye göre tutabilir ama tutmamıştır. Eşariye'ye göre efali ilahiye hikmet ile mualler değildir. Eşarilere göre Allah'ın fiillerinin ne maksatla yaptığı sorgulanan. Efali ilahiye'de hikmet caizdir. Fakat lazım değildir. Yani Allah'ın fiillerinde hikmet bulunabilir ama ille de şart değil eşariye'ye göre. Bazı Bazı efali ilahiye'de Allah'ın bazı fiillerinde Asla hikmet yoktur. Eşaliye'ye göre. Maturiziye'ye göre ise efali ilahiye hikmet ile muallerdir. Maturiziye'ye göre ise Allah'ın bütün fiillerinde bir amaç, bir maksat yani hikmet vardır. Efali ilahiye'den asla hikmet infikak etmez. Allah'ın fiilleri hikmetsiz olan Her fiilinde bir hikmet vardır. Keza aynı şekilde El Razzatül Ilahiye ve Nazmül Ferayi ve El Müşayyere. Bak bunlar işte kitap isimleri. demiş köşeli parantez vermiş. Yani bu söyledikleri El Razzatül Ilahiye kitabında ve Nazmül Ferayi kitabında ve El Müşayyere kitabında ve Kemahüvel Mustafa bin Küçükül Kehan ve bunun gibi diğer Kehan kitaplarında görülebilir. Yani eski e, mantıktan diplotlandığı. Anladınız mı? Bu sayde bu okulların iç versinlere. Hanefiyye itikatta Maturidi'ye, Şafiyye, Malikiyye itikatta Eş'arilere. Yani inanç yönünden Hanefiler Maturidi, Şafii ve Malikiyye Eş'aridir. Fariqaycık geç diğerini bir ate nispet etmemişlerdir. Fakat ne Hanefiler diğerini, ne diğerleri, hanefileri bidatçılıkla suçlamamıştır. Tamam mı? Ehli bidat başlıca altı fırkaya ayrılır. Bidatçı fırkaları sayıyor şimdi. Mutezile, bir, şia, iki, Havarit üç, mürciye, dört, cebriye, beş, müşeddihe, altı. Bazıları neccariyeyi ilave ediyorlar. Fakat Necariye mezhebi kısmen ehli şünnet, kısmen ehli, ehli itizal mezahibinden alınmadır. Neccari mezhebinin kısmen ehli şünnetler, kısmen mutezlerden almıştır. Mutezliye göre kul fiilinin halikidir. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Sevap ve ikab ve kul hakkında ıslah Allah'a vaciptir. Yani mükafat vermek ve ceza vermek ve kulun hakkında asla, pardon ıslah değil asla, en doğru olanı yapmak Allah üzerine vaciptir. Yani Allah en doğruyu yapmak zorunda kul hakkında. Zat-ı bâridem Allah'ın dışında ayrıca sıfat yoktur. Yani Allah'ın sıfatları yoktur. Zat-ı kâfîdir. Fısk, küfür ile iman arasında bir vasıdadır. Yani küfür var, Allah'ın kâr, iman var, Allah'a iman, bir de fısk var. Küfürle iman arasında bir vasıf. Elde itizal muhtezle 20 kadar şubeye ayrılmıştır. Vasıl bin Ata, İbrahim el Nazan, Ebu Hüseyin el Allah ve Cahit, Ebu Ali el Cübbayi şube rü'ehsasındandır, şube reislerinden. Şia başlıca üç fırka'ya ayrılır. Şimdi Muhtemizde bitti, şimdi Şia'ya geçti. Galiye, İmamiye, Zeydiye. Şianın alt kolları bunlar, tamam mı? Galiye, pek ziyade hulub edenlerdir ki, Galiye, çok fazla aşırılığa gidenlerdir ki, Hazreti Ali, Allahu ve cehuya, uluhiyet isnadına kadar varırlar. Hz. Ali'yi Tanrı ilan etmeye kadar varırlar. Hazreti Aliye entel ilahu hakan sen gerçekten ilahsın diye İbn Sebe Abdullah bin Sebe ehli biratın imamıdır batiniye fırkayı galiyeden, batiniyeler de aşırı galiye aşırılık demek aşırı olan Şii fırkasıdır seyyit şerifin beyanına göre zeydiye usulde mezhebi ehli itizale Zeydiye, yani Şia'nın bir kolu var. Zeydiye, usulde, fıkı usulünde, Mutezile mezhebine ve bazı mesaili Kalile'den başka e, e, ve bazı ufak tefek meselelerden başka ekseri, furuda, mezhebi Ebu Hanife'ye rücu eder. Zeydiye, usulde Mutezile'ye ve bazı ufak tefek konular dışında çoğunlukla Ebu Hanife mezhebi üzerindedir. Zeydiye, İmamiye'ye nispetle İmamet meselesinde daha mu'tedil bulunur. Daha orta yola uygundur. İmamiyeye göre Hz. Ali kerramallahu vechehu ile harbeden kafir, ona muhalefet eden fasiktir. Hazreti Ali ile savaşan kafir, ona aykırı düşünen ise fasıktır. Eğilmeyi Ehli Sünnet Kavlen ve fiilen masumdur. Ehl-i Sünnet demiş ama orada yanlışlık var, ehl Beyt olması lazım. Eğinme-i Beyt olması lazım. Yani ehlibeyt Beyt imamları Tavlem ve Pilem masumdur. Yani onlar ne söz ne de eylem olarak günah işlemezler. Bu imamiyenin görüşü. Havarice göre taricilere yani mültekib-i kebire kafirdir. Mürtekib-i kebire büyük günah işleyen demektir. Kafirdir. İmamet vacip değildir. Bir dönemde imam bulunması mecburiyeti yoktur. Havariç, Hz. Ali kerremallahu ve cehu hakkında su-i bulunurlar. Hz. Ali hakkında kötü in inançlara sahiptirler. Abdullah bin ibaza, ibaziye mesele yani, mensup olan ibaziye fırkası el yer mevcuttur. Bugün e, haricilerde sadece İbaziye, Abdullah bin İb İbaz'a mensup olanların e, bir kısmı mevcut. Hala var. Afrika'da bir yerde İbaziye mezhebi yaşıyor. Meskut Zengibar'da Trablusgar havalisinde, ha yaşadığı yerler söylüyoruz. Miskat o zaman. Zengibar'da Trablusgar havalisinde vardır. Bu şey İbaziye meselinden bahsediyoruz. Cezire'yi, i Ülyada sakin olan Yezidiler bir de Yezidiler var. Yine yani bu havaricin koluymuş galiba. Yezid bin Ebi Enise'ye mensuptur. Ve havaric şubesindendir. Haricilerin tırkalarındadır. Mürciyeye göre iman ile beraber masiyetin iman ile beraber günah işlemenin hiçbir zararı yoktur. Müznibe yani günahkar günah zarar verme. Kaderin reisi Gaylan et Dimaşki, kader ile ircayı cem etmiş idi. Kaderiyyenin olmak lazım, kaderin demiş ama. Kaderiyyenin reisi Gaylan et Dimaşki, kader ile ircayı cem etmiş idi. Meşhur İbn-i bulatı bulat idi, aşırı mürcilerden idi. Hatta puta secde etmek, hatta puta secde etmek küfür değil. Belki alameti küfürdür derdi. Usta seyit etmek küfür değildir ama küfürü alamet olabilir derdi. Bazı bi insafların, bazı insafsızların Ebu Hanife'yi irca ile ithamları pek büyük haksızlıktır. Bazıları Ebu Hanife'nin de mürciyeden olduğunu söylüyorlar. O haksızlıktır diyor. Cebriye'ye göre, yani kul fiilinde icbar altındadır diyen görüşe, mezhebe göre bu altı tane meseleyi tek tek anlatıyorum Kulun elinde hiçbir şey yoktur. Cebriye'ye göre kulun elinde hiçbir şey yoktur. Kulun fiili Allah'ın fiilidir. Allah ne yaptırırsa kul onu yapar yani. Kul havaya atılmış hamuk gibidir. Cebriye'den cehmin safvan cennet ile narın fenasına sayılır. Cennet ve cehennemin bulunmadığı, olmadığına inanır. Cehenni bin saffa. Şimdi geldi müşebiheye. Müşebbihe, Cenab-ı Hakk'ı mahlukuna teşbih ederler. Allah'ı yaratmış olduğu şeylere benzetirler. Elgev, uleması ve fukahası ve küçük ü müdevveneleri bulunan ehli bid'at-ı imamiye, zeydiye, ibaziyyedir. Bidat fırkalarından bugün alimi, efendim ve tabisi bulunan ve kitapları bulunan bu sayede imamiye, diye ve ibaziyedir. Eşaireye göre şimdi geldi ana metne. Şimdi bu kalın olan veya büyük harflerle yazılanlar ana metin, küçük harflerle veya daha küçük puntolarla yazılanlar da şerhi. Şimdi ana metne geldi. Eşaireye göre, yani eşanilere göre hüsün ve kubul Emir ve nehyin mucibidir. Emir ve nehyin gereğidir iyilik ve eş eşavilere göre. Hüsün ve kubuh da hakim şerdir. Şeriat hakimdir. Akıl aleti fehmi hitaptır. Akıl ise sadece hitabı anlama aletidir. Tamam mı? Mutezile'ye göre hüsün ve kubuh emir ve nehyin medlulüdür. Hüsün ve kubuh emir ve nehyi gösterir. Yani emir ve nehyin delalet ettiği şey hüsün ve kubuh'tur. Ters söyledim az önce. Tamam mı? Anladınız mı? Şimdi burayı çözerseniz hüsün ve kubuh da hakim akıldır. Hüsün ve kubuh iyi-kötüyü belirleyen akıldır. Şer mübeyyendir. Şer sadece bunu açıklar. Muhtarı Hanefiye'ye göre, Hanefilerin tercih ettiği görüşe göre hüsün ve kubuh ''Emir ve nehyin medlulüdür.'' Emir ve nehyin iyilik ve kötülüğe delalet eder. Medlul gösterildi. Emir ve nehyin gösterdiği şey nedir? İyilik ve kötülüktür. Düşün ve kubuh da hakim şerdir ama. Hanefilere göre. Düşün ve kubuh da belirleyen şey... Hüsün ve kubuh koyan şeriatdır. Akıl müdrihtir ama akıl bunu iddiaf eder. İyi ve kötüyü bilir şeriat belirler ama şimdi yukarıda Eş'ariye ve Mutezile'ye dair bazı malumat verilmiş idi. Burada muhtasaran mesaliki fıkhiye hakkında bazı beyanatta bulunacağız. Burada kısaca fıkıh yöntemleri hakkında bazı açıklamalarda bulunacağız. İlmi fıkıh mesalik itibariyle iki neve ayrılır yöntem meslek tamam mı mesala itibariyle iki neve ayrılır fıkınlı fıkı ehli sünnet ehli sünnet fıkı ve fıkı ehli bidat ehli bidat fıkı fıkı ehli sünnet yukarıda akaide asliyeleri beyan olan ehli sünnetin fıkıdır diyecek herhalde tüm satır atlamış fıkıdır ve fıkı ehli bidat ehli bidatın fıkı ise yine Yukarıda akaidi asliyeleri beyan olan ehli bidatın fıkıdır. Tamam mı? Fıkı ehli sünnet üç kısımdır. Ehli fıkı fıkıh üç kısımdır. Fıkı Iraki, Iraklıların fıkıh, fıkıh Hicazi, Hicazlıların fıkıh, fıkıh Zahiri, Zahirilerin fıkıh. Fıkıh Iraki, Iraklıların fıkıh, ulema-i Irak'ın mesleği üzere yazılan ilmi fıkıhtır. Irak alimlerin yöntemi üzere yazılan bir ilmidir tamam mı Irak fıkıh Buna fıkı ehli rey ve kıyas da denir buna ehli reyin ve ehli rey ve kıyasın fıkhı da denir Irak'ta tashihi esanit yani ahadisi merviyenin sıhhatı şübutuna hükmetmek şurutu kesireyle meşruut olduğundan şeraiit-i memrû'a hayiz olmayan ehadisi merviye Irakiyun nazarında ahkam-ı şer'iyeyi isbata kafi değildi. Şimdi bak Kur'an'la açıklamasını yapıyorum. Irak bölgesinde senetlerin doğrulanması yani nakl olan hadislerin sağlamlığının subutuna hükmetmek için çok fazla şartlar söz konusu olduğundan bu şartlara uygun olmayan pek çok hadis rivayetleri vardır ve Iraklılara göre bu tür hadisler üzerine ahkam bina etmek için bu tür hadisler yeterli değildir. Anlaşıldı mı? Bu gibi noktaatta yani noktalarda rey ve kıyasa müracaat ederlerdi. Yani bir herhangi bir meselede hadis güvenilir olmaz ise kendi reyleriyle veya kıyasla amel etmeyi tercih ederlerdir. Evli rey ve kıyas denilmesinin veçhi budur, sebebi budur. Yoksa Irakiyün reyi hadisi şerife tercih etmezler. Yoksa Irak'taki alimler kendi reylerini hadisin önüne almazlar. E, hadisi şerifeye Halilül intisap değillerdir. Onlara çok az bağlanır değillerdir. Fıkı İraki de Irak'ların fıkhında ve iz ve mukteda başta gelen, önde gelen ve kendisine tabi olan olan Imam Azam Ebu Hanife Nuban bin Sabit el-Kufi'dir. Vefatı 150'dir. Fıkı Hicazi, Hicazların fıkhı. Ulemayı Hicaz'ın mesleği üzere yazılan ilmi fıkıhtır. Yani Hicazlı alimlerin yöntemi üzere yazılan fıkıh fıkır Hicaz denir. Buna fıkrı ehli hadis ve eser denir. Bunlara da ehli hadis ve eser fıkıh denir. Hicaz'da tashihi esanit senetlerin doğrulanması şurutu kesire ile meşrut olmadığından senetlerin doğrulanma pek çok şart koşulmadığından Hicaziyyun, yani Hicazlı alimler, Irakiyuna nispetle, Iraklı alimlere nispetle daha ziyade hadisi i merviye ile amel ediyorlardı. Peygamber Efendimiz nakl olan hadislerle amel ediyorlardı. elle hadis denmesinin veçi yukarı e, budur. E, bunlara ehli hadis denmesinin sebebi budur. Yoksa Hicaziyyun da Kıyasa kalilir, intisap değilir. Yoksa onlarla kıyası çok az kullanıyor değil. Onlarla kıyası kullanırlar. Fıkh-ı Hicazi de reis Malik bin Enes el-Esbahî'dir. 179'da vefat etmiştir. Beyhaki ki 458'de vefat etmiş. Beyhaki'nin nakline göre fukahai ehli hadis 5'tir. Ehli hadisin fakihleri 5'tir. Malikiyye şafiiyye Hanbeliyye, Rahviye, Huzeymiye, Rahviye, İshak bin Rahiye, Huzeymi de Huzeyme'nin peşinden giden. Şimdi Fıkıh zahiri, edinle Nusus ile icma'a hasreden ve kıyas onunla ameli inkar eden, fukahanın mesleği üzere yazılan ilmi fıkıhtır. Zahiri fıkıh, teri delilleri naslar ve icma ile sınırlandıran, kıyas ve kıyasla ameli inkar eden fakihlerin yöntemi üzere yazılan fıkıhtır. Tamam mı? Orada yanlışlık var yine. Zahiriler, illeti mansus olan kıyas-ı celiyi nasla irca ederler. İlleti nasla bildirilen açık kıyası nasdan kabul eder zahiriler. Kıyasa karşılar ya e ama böyle bir e, il naska bildirilen bir kıyas var. İşte şunu yapmayın. Çünkü bunun sebebi budur deyince kıyas çıkıyor. O diyor o nasdır, kıyas değildir diyorlar. Anlaşıldı mı? Ve icmai sahabeden ma adasını kabul etmezler. Sahabe ilmanın dışındaki icmayı kabul etmez zahiriler. Zahiriler Hicazi yundan da ad dolunabilir. Bunları Hicazlılara katabilir. Fıkı zahirileri de ve mukteda Davud bin Ali el İsfahanidir. Vefatı 270'tir. Davud bin Ali zahiri fıkhının reisidir. Fukahayı ehli sünnetten mezahibi metbu'a sahipleri mahduttur. ehli sünnet mezhebinin fakihlerinden kendisine ait mezhebi olan insanlar sayılır. Anlaşılıyor mu? Fukahayı müctehidin pek çoktur. fakir müşteriler pek çoktur. Fakat metbu-i nazdır. Fakat kendilerine tabi olunanlar artık Mezahibi metbu-a sahibi olan fukaha dört nevidir. Kendi mezhebi olan fakihler dörttür. Dört gruptur. Nevi evvel birinci grup el-yer etba'ı bulunanlardır. Bugün tabileri bulunanlardır. Bunlar da e-i me-i erba'dır. Bunlar da dört imamdır. İmam evvel İlk imam Ebu Hanife Numan bin Sabit el-Kufi Kufe'de 80 yılında doğdu. Bağdat'ta 150 yılında vefat etti. Ebu Hanife Eyyimey-i Metbui'nin alem ve akdem ve efsalidir. Ebu Hanife kendisine tabi olan imamların en bilgilişi, En eskisi ve en faziletlisidir. Ashab'tan Abdullah bin Ebi Enfa ile Enes bin Malik'e mülakat etmiştir. Sahabeden Abdullah bin Abi ve Enfa ile Enes bin Malik'le karşılaşmış, onlarla sohbet etmiş. Sıgarı tabiinden'dir, tabiinin küçüklerindendir. Silsileyi tarihi şudur, ilim aldığı yol şudur. Kimden ilim almış? An Hammat 120'de vefat etmiştir. An İbrahim 95'te vefat etmiştir. Hammat bin Abi Süleyman İbrahim en nehaî tamam mı? An Alkame Alkame bin Kaç, O da 72 veya 61'de vefat etmiştir. Ve Esved, o da 75 ve an Ali ve bu ikisi yani Alkame ile Esved ise Hazreti Ali'den ilim almışlardır ki o da 40 yılında vefat etmiştir. Ve İbn Mesud ve İbn Mesud'dan ilim almışlardır. O da 30 yılında vefat etmiştir. 32 aslında İbn Mesud'un vefat Diğer tarihi de budur. Diğer yolu ise bu Hanife'nin bu ilim aldığı yol. Tamam mı? Şimdi ilimde silsile, zincir önemli. Bunu anlıyorsunuz diye söylüyorum. Siz ilahiyat fakültesinde öğrencisiniz. Sizin hocanız kim? Sizin bir hocanız. Yok. İlahiyat fakültesinin genel bir öğrencisiniz. Sizin hocanız ne zaman olacak? Yüksek sansa başladığınız zaman biz şu an kim ise ilim adam, tez hocanız kimse ondan ilim almış olacaksınız. Tamam mı? Diğer yani islam hukukundan yüksek şey dans yaptınız ve benden tez yapıyorsunuz. Siz hocanız kim olacak? Ben olacağım. Sizin ilim halkanız ne? Benim hocamdan devam edecek. Yani ben kimden ilim aldıysam o. Benim hocam kim? Hüseyin Gökmenoğlu Zahid Atmış. Bu ikisinden ben tez yaptım. Dolayısıyla sizin ilim halkanızı sayarken ne diyeceğiz? İşte diyelim Sümeyra, ilmi Ali'den aldı ki o Zahid ile Hüseyin'den almış idi. Zahidiler Hüseyin kimden aldıysa artık bizim ilim halkamız o olmuş olacak anladınız mı burada verdi. Yani hocasının çünkü ilim de asıl olan bizim fakültelerimizde olduğu gibi uzaktan kumandalı bir eğitim değildir. Usta çırak ilişkisidir ilimde. Yani şu an yaptığınız iş ilimdir. Yani fakültede o hoca dersinize gidiyor, anlatıyor, gidiyor falan bir şeyler oluyor ama o da bir ilim tabii sayılır ama orada siz bir ilim elde etmiyorsunuz. Orada sanki siz lise talebesisiniz ve size bilgiyi depoluyorlar. Bu halen gelmiş. Halbuki üniversite, universal eğitim ve üniversite talebesi talip kendi bilgi almaya gelendir. Yani üniversite talebesinde ders saati, ders programı olmaz. Siz buraya gelmişsiniz ilim almak için ve sizin öğrenebileceğiniz ilahiyat bilimleri belli. Kelam, fıkrı, tefsir, hadis. Siz bunlardan birini seçeceksiniz. O yolda kaç sene okumanız gerekiyor, ne kadar doğurmanız gerekiyorsa o yolda dersinizi alıp gideceksiniz. Ama ilahiyat diye bir şey uydurmuşlar. Bütün ilimlerden azar azar veriyorlar. Sonradan ortaya kimliği belirsiz, mesleği belirsiz, ne olduğu belirsiz kitler çıkıyor. E, bu ilahiyetten adam yetişmiyor. Ne oluyor bu kitle burada yetişmeyince? Gidiyor dışarıdan, medreseden, başka hocadan okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ya da ilahiyatta hiçbir şey alamıyor. İlahiyata gelmeden önce İmam Hatip'te başka yerde kendisine ilgilenen hayatı idare ediyor. Ama bir de ilahiyat diploması oluyor. Biz, iyi, adam yetiştiremememizin sebebi bu. Biz onun için tıkı araştırmaları merkezi kurmamızın sebebi bu. Yani sizlerden, fakülte talebelerimizden gönüllü olan fıkıh araştırması isteyen adamlar fıkıhçı olsun yetişsin diye uğraşıyor. Yoksa genel ilahiyat eğitiminden bir halt olmaz. Adam yetişmez. Ne fıkıh bilirsiniz ne de bilmezsiniz Ne kelam bilirsiniz ne de bilmez. Her şeyden azar azar vermiştir. Mesela ben bütün topla oynanan oyunları azar azar bilirim. Hepsini bilirim. Ama hangisinde uzmansın? Hiçbirinde, uzman değilim. Yani bizim ilahiyatlarından çıkmamasının sebebi. Biz ilahiyatlarınızı ne okudunuz? Tefsir, abis fıkıh okuduk. Hadi bana tefsir e, yap dediğin zaman, he, tefsir yapamam ama ne istiyorsan okuyun. Hadi bana fıkıh yap şimdi fıkıyı meseleyi çöz, dur hele bir yüzme bakayım. Niye? Bir şey öğretmiyoruz bir şey öğretemiyoruz adam yetişlerinde. İşte bu tür merkezleri, fakültelerde... Sadece fıkıh araştırmaları merkezinde İslam tarihi araştırmaları merkezinde olmalı, kelam araştırmaları merkezinde olmalı, tefsir, hadis. Öğrenciler buralara gidip ders sadece zamanında kendilerini buradan yetiştirmeliler. Siz şimdi tek seçeneğiniz şu anda fakültede bu resmi de değil ama ayrı resmi. Fıkıh araştırmaları merkezinin gönüllü araştırmacılarısınız. Yapacağınız işte fıkıh. Biz şimdi fıkıh araştırmaları yapabilmek için sizlerin bir kabınızı dolduralım diyoruz. Onun için günde bir makale okuyun. Yıl sonuna kadar 100 makale okuyun. Haftada bir makaleyi değerlendirelim. İşte bir usul okuyoruz Osmanlıcadan. Burada biraz daha fazla gayret göstermeliyiz. Ama ben şu kadar söyleyeyim. Bu evet derslerinize ek, ekstra bir yüktür. Ama derslerinize katkı yapacak. Yani şu anda usul görenler varsa kesinlikle mesela Onlara zaten katkı yapacak. Ben şunu da söylüyorum. İyi usul bilen adamın bütün derslerini halleder. Bütün derslerin yardımcıları. Onun için usul, usul, usul, usul, Üzerinde durduğumuz bu. Ebu Hanife, bakın Ebu Hanife'nin metodunu söylüyor. Ebu Hanife, evvela kitap ve sünnet ile bak, evvela kitapla şimdi kitap ile, sonra sünnet ile demedi. Evvela kitap ve sünnet ile, sonra icma ile, sonra muhalifi bulunmayan kazai sahabe ile yani kendisine karşı çıkan olmamış sahabe uygulamalarıyla sonra mukaliti bulunan kazayı e, ashabtan kitapla sünnete ek, akrep ve enfat olan ile yani kendisine karşı çıkılmış sahabe görüşlerinden kitapla sünnete en yakın ve en uygun olan ile amel ederiz. Asar-ı sahabe bulamaz ise sahabeden gelen bir görüş. Asar sahabe. Kabiledir tamam mı? Sahabenin görüşüdür. Bulamaz ise tabiinden kimseye taklit etmeyin, tabiinden kimsenin izinden gitmeyin. Kıyaf ile amele deriz.